On dört evvel bir böyle geçekti. Kumdan ayın on dördü bir öksüz çıkıverdi. Lakin ona ne husrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin seneydi bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamurey dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi, bugünden de biterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan bunu kardeşleri yerdi? Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan Tefrika ederdi. Derken bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede iki kisralara yere serdi. Haczin ki ezilmek de hakkı dirildi. Zulmün ki zevali aklına gelmezdi geberdi. Dünya neye malikse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyetin, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma, bütün bir beşeriyeti. Ya Rab, mahşer bizi buyur.